Hiç vardır. Hiç bitmez onlar. Yani şunun sonu yoktur. Bir adam 10 yıl önceki bir fotoğrafını görsün de vav ne güzelmişim be. Şu giydiklerim ne kadar güzelmiş demez. O zaman için güzelmiş. Şu anda seyredenç gelir. Bunun sonu yok. Bu hep böyle olacak. Yani bir insanın kendisini yeterli görmesi ya çok iyi bir noktadayım ya. Çok iyiyim ben ya. Demesi bu ancak... E, kitaptaki karşılığıyla söylersek müstekbir diye geçiyor. Kibirlenenlere özgü bir şeydir bu. O yüzden biz sürekli zaten e, sancımız olacak, ağrımız olacak, efkarımız olacak. E, hiç olmadığı bir zaman. Tamam, tamam bak bu bile çok artı bir şeydir. Tarihin yaprakta mesela şey elhamdülillah da... Allah belasız bırakmıyor cümlesini duyabiliyor musun, diyemiyor musun? niye? Hayır bunu birine söylemek kolaydır. Ama bunu gerçekten kalbiyle ile ikna olarak söylemek zordur. Yani Allah beni, hani ne diyelim ona biraz böyle cami diliyle söyleyeyim, vaiz diliyle söyleyeyim. Ya ne zaman böyle bir yamuk yapmaya kalkışsam, yani bu sokak dili oldu cami dili Ne zaman bir yamuk yapmaya kalkışsam cami diliyle söylüyorum ne zaman bir harama meyletsem hiç bela veriyor bir sene patlatıyor yine yoldan çıkamıyoruz evet. mesela şimdi bunları görmek bunları hissetmek bunları duymak ve dünya bu zaten dünya bu dünya bu, <gülüyor> dünya bu. bakın şimdi bunu hisset o kadar ince bir sınır, o kadar ince bir zar var ki arada. Çünkü ben ona hatta ikiz kardeşler dediğim olur. Şimdi, söylediğim söylediğim bir şey değil. Bakalım ısrarla söyleyeyim. Hani biz doğuluyuz, mazoşizmi severiz kendine. O ayrı bir şey. Bundan bahsetmiyorum. Benim söylediğim şu, dünyanın bir bizzatî bir gerçeği vardır. O da nedir? İhsanoğlu olarak Diyelim işte 10 yaşından 20 yaşın arasında çok salakça şeylerin peşinde koşarsın. 20 30 yaşın 30 35'te olsa çok salakça şeylerin peşinde koşturursun. 30'unla 40'ın arasında böyle. 40'ınla hiçbir fark yok ki. Ben ömrümü ötürü salakçesiyi peşinden koşarak, koşturarak geçirdim. Dünya ne? Dünya bu. Dünyanın derdi bitmez. Hiçbir şey bağı hiç kalmaz. Kaşa da. Ha. Dünyayı mahvetmek için kaç tane bilim adamı uğraşıyor haberin var mı? Yapamıyorlar işte. <gülüyor> ya biz de bunu görmüyorsunuz. Ya ben inanır mısın şaka bir tarafı? Ha. Geçen gün rastladım da ya inan kaydet ettim. Binlerce bilim adamı hı hı. sadece sadece silah üretmek. Öyle e, yok etmek için çalışıyor evet. ya. Düşünebiliyor musun? Gerçekleri görmek zor. Ya silahla uğraşıyor adamlar ya da krem, cip kremleriyle uğraşıyorlar. Peki gideren, daha genç gösteren demokratik demokrasi narası satanlar nerede? Sözdürme itiraz edeceğim. İnsan olun. Doğru söylediğim doğru olabilir ama dedikodu kültüründen kurtulmalıdır. Bu ne demek biliyor musun? Mesela ben de zamanında böyle, yani ehli tarik derler, tasavvuf erbabı, adam az konuşuyor, kimseye lafı atmıyor. Gözünü taşır, ulan gerçeklerle yüzleş, kardeşim falan dediğimiz anlar vardır. Adam şunu biliyor, birilerinin, işte kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak, beni aklamaz, benim çamaşırlarımın temiz olduğu manasına gelmez. Bu tevazu diyorum mesela ısrarla ben. Tevazu diyorum. Tevazu kastım ne ama? Tevazu kelimesi şöyle iki anlamı var. Bakın ben onu öğrendiğimde başımın etrafında yıldızlar parlamıştı. Tevazu Ha Bakın ama çok eksik biliyorum tevazu. Tevazu, yerini bulmak demek, yerini bilmek demek. Yerini bulmak, yerini bilmek. Şimdi ben tevazu sahibi olursam, şunu demem gerekiyor, bu dünyada ben Türkiyeliyim. Tevazu sahibi olduğum için ben İstanbullu olduğumu söylüyorum. İstanbul'da yaşadığım için değil. Ben, dünyanın başka birine yaşatabilirsin. Yarın başka bir şey olabilir, alakasız bir şehre gidebilirim. Bir kente gidebilirim ama sonra nerelisin? İstanbulluyum orada mı? Hayır ben İstanbulluyum ama. İstanbul'u yapan zihniyetle örülmüşüm ben. Bu kadar basit. Ha, bu noktada, bak bu başta bir şey dedim, asalet dedim. Biz böyle asaleti kanla, şununla, bununla birine sürtünerek, aman sürtüneyim de bana da, hayır asalet, hani çok klise bir şey olacak, Slogan, sloganik bir şey olacak, kısa olsun diye söylüyorum. İnsanın yaşam tarzıyla ilgili bir şeydir. Doğrudur. Katılıyorum. Yani siz çatal tutmasını dahi bilmiyor olabilirsiniz. Beyaz çorap giyiyor olabilirsiniz. Asaletin zıyan mu? Yani, belki bunlar birilerinin dikkatini dağıtabilir, ama asil insan olabilirsiniz, asil olabilirsiniz, zarif olabilirsiniz. Ama güzelim, Hı. ne yapmışsınız? Elit tabakayla adam... Adınızı muhafaza edin. Elitler hasretli oluyor, Hı. baroşlar mı oluyor? Halk. <gülüyor> Kısaca biz halk diyoruz. Elit tabakasını şöyle, fotoğrafını göz önüne getir, bir anlık. Düşünüver, eğer azaliyet buysa, tükürürüm böyle asla, hmm. bende böyle gideyim. Ya, ya buna işte ben mesela, siz bize ne yapıyorsun, sürekli bir, bir olumsuz birilerinden bir kesim ben buna çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Dedim, Bak bu, bir şey yaptım, dedikodu yapıyoruz tabi, bir isim vermediğimiz eksik. Bir kitaptan üç cümle okudum, kitabın ismini okudum mu? Hayır. Hani... Şöyle bir şey olabilir, fare diye diyebilirsiniz ki, fare daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Ne olsun, fare mutlu olduysa yeter ona değil mi? Evet. Şimdi, o niyette değil ki benimkisi. Benim orada işaret etmek istediğim cümlenin, zihniyetin mizahatihi kendisi. Ama ben mesela, belki bir şey unutmam, hatta arada bir telefon geldi, hangi kitap, o, kimdi falan dediler. Mesela o değil ki. Paşı ben şu bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Geçen hafta hı. ben bu programa, telefona falan katılmadım. Hı. Bizim Tarık'ın programına körler katılmış. Hı hı. Bu arkadaşlarımızın hepsi körmüş. 7-8 kişiydi galiba. Hı hı. Hayretimi çeken ve dikkatimi çeken bir şey oldu. Ne oldu? Ya adamlar hayattan Şikayet edecek tek bir cümle söylemedim. Ee, program bir kere Gidip olsun. başınızı duvara vurdunuz mu onları düştükten sonra? İşte bu insana. Ne sene konuşsam hep bu. Ya inan ki bir tek şikayet duymadım. Ee, ben ki sen de dinledin o program. Dinlemedim ne yazık ki. Tarık daha sonra bahsetti. Ya bir tane şikayet dinlemedim ya. Ee, duymadım daha. Dinler. Benimiyorum. Ben ee, inanımsın. Telefon açamadım, açmadım, daha doğrusu dinlemede kaldım ve Allah şahidimdir ağladım. Hmm. Bak ben o gece ağladım arkadaş ya. Hmm. Bu insanlar yoksun, bu insanlar en mukaddes şeyli görüntü. Bu polyanlacılık değil, hayır. Ben ne diyorum, dünya budur kardeşim, dünya budur. Yani bakın dünya cennet değildir. Dünya cehennem de değildir. Biz zaman zaman ne deriz? Cennet gibidir deriz, gibi deriz. Cehennem gibi deriz. Şimdi bize acı gelen nedir? Dünyada bir şey kalıcı olmamasıdır. Yani sevdiğinize kavuşursunuz, bir yıl sonra canlı sıkılmaya başlar, pencereden gördükleriniz daha güzel gelmeye başlar. Ömer Hayyam diyor ki, biz dünyanın kuklaları diyor. Hı -hı. Ve bu kuklalarında da bir oynatan vardır diyorsun. Hı -hı. Ha, bu kadar. <gülüyor> bu kuklalar oynatan var ama... De şahit, Cahit abi bir daha aradığında şikayet duymayacağız tamam mı? Ya dostum şimdi... Bunu yok saymak değil. Bunu söylüyor. söylüyorum. Şimdi bir şey sen... görmek başka bir şeydir. Onu seslendirmek başka bir şeydir. Ee, Başına bir şey söyleyeyim. Ona. Ona. Bir, bir şey insanları birazcık belki rahatsız edebilir. Çünkü <gülüyor> yani yaşamla Şimdi onu zaman zaman açıyorum, bunun ilk adımıdır. Hani biz buna modern dille konuşan, telkin diyoruz. Şimdi siz, duyduklarınıza inanmaya başlıyorsunuz. İnsan olur, kırk defa deli deli olur misali var ya. Mesela siz, dua ettiğinizde, şimdi dünyanızda Allah var demektir. Dua etmediğinizde dünyanızda Allah yoktur. Tabii Şimdi, o yüzden hani dua etmeyi olarken mı bir adam, Ya Rabbi diyorsa, yani onu diyorsa Allah vardır. Hayır benim deymek istiyormuş. Hayır ama bak, buraya bir sürü üsse gidiyorsun. Bak ben bunu çok net söyleyeyim. Bir sürü gidiyoruz tamam. Nedir? Birkaç bir, bir te tepkiler vardır böyle. Mesela bir sorunla karşılaşırsak ya da başımıza bir şey gelir. Ben de böyle konuştuğum zaman insanlar bana şey muamelesi yapıyor. Ne ya, buradan nerede yaşıyor? Ya bir, çok rahat yaşıyor galiba falan. Ben bir kere Tokat'ta fakirlere ben bir konuşma yaptım. Millet bana nasıl ya da bu soruyor. Ama hiçbir şey sızlamadı. Şimdi. Birkaç tepkiden bahsedeyim, o da şudur. Televizyon programlarında da, reality şovlarda da çok gördüm Bir sorunla karşılaşırsınız, o sorun vesilesiyle perdeler aralanır, yani perde yırtılır bir bela darbesiyle, dünyanın gerçek yüzünü görürsünüz ve iki tür tepki görürsünüz. Bir, bu insanlar hakikattan habersiz kardeşim, çünkü siz gördünüz de diğerleri görmüyor. Ağacınızı böyle teselli, teselli etmeye çalışırsınız. İki, Dersiniz ki mesela bu zenginler nerede kardeşim? Daha bir senin söyleyeyim, bu zengin Müslümanlar nerede kardeşim? Dersiniz. Bakın bunlar çok klişe tepkilerdir. Işte herkes. Bunu söyleyince hemen ortaya çıkarlar? yani bir şeyi şunlara koy, yani ben mesela genç arkadaşlar var. İşte dergi deri çıkaralım abi bir zengin çıksa da bize işte sponsor olsa, şimdiki tabirle. ...para versin dedi. Belki böyle çıkmaz ki. Yani hiçbir şey... ...zahmetsiz... ...ortaya konulamaz. Şimdi zaten bir adam... ...bakın istisnaları elbette... Kaçalım, zahmetsiz hiçbir şey yok. Ben sana bir soru sorayım. Buyurun. Peygamber uşan Yüce... Hı hı. ...Resulullah... ...savaşa giderken... ...kılıcını, savaş kıyafetini... niye giyiyordu acaba? Giymeseydi ya, peygamber de o. Neyi giyiyordu? Korunmasaydı hiç Allah korudu. E, yok ya, biri elden bırakacak mı? Peygambersin diye savaş Kılıcını bilmem bir maniye bırakmayacak mıydı? Hı hı. Yok böyle bir şey. Öyle bir imkan tanınabilirdi belki de, ama tanınmamış demek ki. Şimdi Dünya savaş hazırlıklı gidiyordu. Dünyanın kuralları başka. Şimdi hı hı. bunu bildikten sonra kendine ayrıcalık tanıyamaz. Tanıyamadı çünkü kurallara da uymuyor. Şimdi ama şunu söyleyeceğim bakın Herkes, biz buna daha böyle dini bir dil kullanırsak, camiye dönüyoruz, sokaktan camiye geldik, herkes gaflet içindedir. Bela darbeleriyle gaflet perdeniz aralanır, bir şeyler görürsünüz. Gördüğünüzü başkasına göstermeye çalışırsınız genelde görmez bir yerleri i̇şte en canlı şeyini çıkıp kaçışın ne yaşadık evet, ama dünya böyle o, İmam Şafii'nin şiirlerini okuyun. birazdan okuyacağım ben İmam Şafii bu aynısını görecek, ben size desem ki bu şiirleri benim arkadaş yazdı diyecekse ki ben ya da desem ki bir dinleyince faksladı aynısı, dünya budur bir şey sorayım diyorum bir daha sorayım evet. <gülüyor> Ayetullah <Var> ne demektir <gülüyor> Allah'ın ayeti, Allah'ın işareti, Allah'ın delili manasında e, olsa gerekir. İçilere verildiği zaman ne oluyor? Tamam, şey, psihiyat kültüründe olan bir şey. He. Nasıl ayet olduğundan Yani orada kast edilen şey, benim bildiğim şudur. Bu zat, bu zatı muhterem, Allah'ın murad ettiği bir biçimde yaşayan, konuşan bir mübarek zattır. O kasıptta konulduğunu sanıyorum, bilmem. Oldu. Her zaman soruyor bakın ben biliyorum eşini. Eyvallah. Ey baba. Yürüdüm. Çok teşekkür ediyorum. Tabi baş. <gülüyor> <gülüyor> Cihat abi bir şarkı bilir özellikle çalıyorum. senin yine yer aldı evet merhaba diyelim hayırlı geceler İyi geceler. Buyurunuz. Ee, Merkez Bankası'ndan arıyorum ben de. Ee, az evvel Merkez Bankası ile ilgili bir diyalog geçmiş sanırım. Tekstip mi yayınlamak istiyorsunuz? <gülüyor> ya yani kardeşim gecenin saat ikisinde, üçünde ne işiniz olursun yani Merkez Bankası'yla falan ya? Bizi uykumuzda ne diyorsunuz? Şimdi biz tabi burada araştırıyoruz. Biraz borç para ihtiyacımız var. Merkez Bankası'da tamlık var mı bize biraz borç <gülüyor> para? Ben size Dünya Bankası'ndan falan kredi veririm, Merkez Bankası'ndan kredi <gülüyor> veririm. Onları <şartlar> abi. <gülüyor> ağabeyim. Hayırlı akşamlar abi. Teşekkür ederim Mustafa. Gayet ciddi bir şekilde. Sana ben işte, ilk bir şey söyleyeyim, sana onu ben gösterdim mi? Bilmiyorum, gördün mü? 1916 yılında sanırım ya da 1917, o yıllarda Osmanlı hükümeti, İttihat ve Terakki dönemi, Fransa ile bir borç görüşmesi yapıyor, borç istiyor. Fransa'nın borç vermek karşılığında istediği bazı şeyler var. Ben onu yayında okudum galiba. Ee, i̇lk maddeyi sana söylüyorum. Düşün bak, Fransa borç para istiyor, onlar bize bazı şartlar sunuyorlar, veririz tamam. Ama şöyle diyor: Birinci madde şu: Hicaz demiryolu durdurulacak. Ma. ya o yüzden ben bir saat hiç Fransa Fransa'dan borç <gülüyor> istemiyorum yani nedenim o yüzden dedim yani dünya Bankası yok kalsın. aslında çok yani tevafuk bir şey oldu ben de bu aralar falan, yani, çok enteresan bir konu üzerinde çalışıyorum da hayırdır onunla ilgili bir şey oldu bir nevi bir yani e, Avrupa'da aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve 2. Dünya Savaşı ile birlikte Şuanki, işte, Başkentte son yaşananlara kadar hı hı. parmağı olan bir aile üzerinde çalışıyorum da. Hı hı. Bu aile de mesela işte devletlere borç veren bir aile. Evet. Enteresan bir haneden yani. İşte Yahu ki işte nasıl bilim beş tane çocuğu olan bir Yahudi oğlu hı hı. Şey, aile işte. Adam 5 çocuğunu 5 yani ayrı Ağustos ülkesine gönderiyor. Hı hı. Tabii bunlar da tefecilik ve faizcilik. Legal tefecilik ya. <gülüyor> Yöntemleriyle yani çok güçlü bir şekilde büyüyen ve dünya ekonomisine yön veren, hani Yahudiler yön veriyor dediğinde denilen bir şey var İşte yani işte o, o aile. Hı hı. Mesela onların işte bir takım şirketleri var. Mesela onlar kredi notlarını düşürdüğü zaman Türkiye'de borsa hemen allak bullak oluyor, dolar fırlıyor, borsa iniyor, çıkıyor falan filan. Her şey bu ailenin elinden çıkıyor. Ve işte mesela Fransa'ya ve İngiltere'ye savaşlarda bir oğlu Fransa'ya, Fransa'daki oğlu Fransa hükümetine para veriyor savaşçığın devam etmesi için. Diğer oğlu da İngiltere hükümetine borç para veriyor. burada Savaşın devam etmesi için o aklıma geldi. Sen onu deyince abi, Böyle ayrı bir dünya var tabii bizim bilmediğimiz. Var, var. Hmm. Bunu din yüzüne çıkartmak lazım. Tak, gibi biz gençler güveniyoruz yani. Şimdi hmm. biz gençler böyle. Şey yani biz aslında hani merkez bankası falan. Gidin <gülüyor> merkez yani, bankası. Tevmeyiz böyle şeyler ama yani yine de bir hatırlatalım biz bu açıdan. Çok teşekkür ederim. Neyse. Az evvel konuşan abinin bir konuşumu yani ben çok da din iyi dinleyemedim de hı hı. yani bir şey asaletle ilgili bir şey geçti de. Ya ben hep şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru da asalet asil olmak hı hı. asi olmaktan mı geçer? Kelime kükrünü bilmiyorum. Yani asi kelime olarak değil de yani asi olmadan diyorsun, kelime oyunu olan... yaparsak diyorsun kendi içinde bir Asilik Olmazsa asil olabilir mi? Yani? yani şöyle de Mesela asil biri ee, Ne diyelim bunu? Avam diyelim eski tabirle Avama asi olmadan Avamın Ya da popüler olana şimdiki tabirle <Gülüyor> Popüler olana Asil olmadan Asalet asil olamaz Asaletin muhafaza edemez Yani yani, bak, durumu, durumu kurtardım ya. yani. Bıramıyorum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, hani Oldu gibi. Oldu gibi bir Yani böyle kuramadığın cümle <gülüyor> varsa da yani ben burada geceleri. <gülüyor> yani, böyle bir şey geçti yani. Ben Hı -hı. De böyle düşünüyorum ben biraz. Ben başlarda konuşurken şöyle bir şey demiştim. Tekrar oraya bir göndermeydi o. Asalet bünyesinde bir asabiyet. Sinir barındır. Yani o ya, söz ifadesiyle gerektiğini çatını ka ama kaşını çatarsın. <gülüyor> kaşını çatarsın, sesini yükseltirsin. Fazlı veya veya somurtursun veya kalkar gidersin. Evet. Yani her şeyi hoş göremezsin. Ha, hoş görürsün nedir biliyorsun? Işte, Hoşgörü büyüklerin yapabileceği bir şeydir. Şayet senin büyük olduğun bilinmiyorsa işte çocuk işte hoş göreceğim, ne yapacağım? Ya böyle bir ortam varsa bu biliniyorsa bunun herkes farkındaysa tavır da hoş görebilirsin. Yoksa hoşgörü alttaki üsttekini alttakının üstekini hoş göremez. Bu ters kutuplar zaten. ya. Ama yani asibiyette aynı şeyi kastediyoruz sanırım. <gülüyor> Aa, benim asilik dediğim biraz daha cümle uyumu var sanki benim bildiğimle de o açıdan. Tamam sen, sen bunu yazamam. Yok be. <gülüyor> Neyse. Ee, ben çok fazla me meşgul etmişim ya. Burada böyle ben çok bekledim de yani. Tamam. Eee başkalarını e beklettim. Peki teşekkür ederim hey Mustafa Sağ olasın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Güzel. Düşünüyorum. bu Boğaz Köprüsü'nde trafik tenhalaşıyor. Tenhaldı söylememez. Yani öyle birkaç araç değil ya. Yani. Var. sizin İmam Şafin yeşilennden <gülüyor> Ne rahatlık Eğer kalbin Kanaatkarsa Farkın yok Başkası dünyaya sahip olsa Kimin inerse meydanına ölümler Ne gök korur onu Ne de yer Allah'ın mülkü geniştir ama Feza daralır ...hükmettiğinde kader. Aldırma vefasız günlere. Vefasız günlere aldırma hiç. Fayda vermiyor ölüme ilaç. Ne hüzün devam eder, ne sevinç.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 Hükmettiğinde kadar...